Katkılarından dolayı Kalebodura teşekkür ederiz. Merhaba sevgili dinleyenler ben Hasan Cenk Ben Volkan Taşkın. Ben Yel Takım. Bugün... Gördüğünüz gibi 3 silah <gülüyor> Güzel canlı yayındayız. Stüdyodayız. E, keyfimiz yerinde. Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. E, bugün şeyden başlayalım diye konuştuk kendi aramızda. Biliyorsunuz e, İstanbul artık daha farklı afetlerin de e, ev sahibi olmaya başladı. E, bir hortum gördük geçen haftaydı. Bugün 3 ortum dedi bu arada. Siz biliyorsunuz değil mi? 3 ortum mu? Evet, evet. evet Met Meteoroloji işte. uyarı yaptı. Aşırı sağanak ve 3 ortum. Ama yerlerini sanırım söylemedi ya da ben duymadım hani. <gülüyor> Güzel. O zaman ee... Artık gündelik hayatımızın parçası bir yandan da böyle bir şey olacak galiba. Ee, biz de kendi hortum var. Trafik abi. A trafik açıldı hortum geldi. Araçlar uçtu falan hani. <gülüyor> bir bir yandan tabii yani trajik ama bir yandan da komik. Ama ee, bir yandan da yani bu geçen haftalardakinden alınmış bir dersler de var. Çünkü afet koordinasyon merkezine dün gece 11'de böyle bir kriz toplantısı hı. yapılıp yarın hortum geliyor. Ne yapacağız? ...diye bir toplantı yapılmış. E bunlar nereden biliyorsunuz de sormayacağım. Ama şunu sorabilirim. Evet. E bundan sonra İstanbul'un... E, ...yani mimarlığa bağlarsak meseleyi... ...yapı yapma e, için... ...bir kısım böyle şartlar önümüze koyan... ...yönetmeliklerinden biri olan deprem ve afet yönetmeliği... ...hortum, deprem ve afet yönetmeliği olarak... ...değiştirilebilir mi? Bir de nem var. Neyi de unutmayın. <gülüyor> nem, nem Sıcaklık değil çünkü nem. E, yani. Tabii Açık Radyo'nun e, pek çok programında tartışılan... E, ekolojik meselelerin birebir gündelik hayatımıza yansıdığını bir yandan görüyoruz. Yani aslında bu belki daha önceki programları uyarı niteliğinde değil de bir gerçeğin sadece doğrudan ilanı olarak düşünürsek... ...şu anda da o ilan edilen şeyin aslında gündelik hayatımızı nasıl etkilemeye başladığını evet, görüyoruz. Evet, Açık Radyo 10 senedir zaten bunu anlatıyordu Hı -hı. muhtelif programlarda. Hı -hı. Sabah programı, akşam programı her zaman anlatıyordu. Hı -hı. Sonrasında bu artık... Mimarlığa kente kucağımıza bomba geldi. Evet, aslında yani, hep uzaktan şu onu hissediyoruz. Hep uzaktaymış gibi görünen bu mesele bir şekilde gündelik hayatımızı çok yakından etkilemeye başladı ki zaten sevgili dinleyenler sizler de e, videolarda e, ve fotoğraflardan e, durumu görmüşsünüzdür. Yarı tropikal bir iklime e, girdiği evet, durumum var. Evet, yani şey kuvun bu paradigma kayması var. Yani ya, onun gibi bir şey oldu, iklimi kayması oldu. Yani Hı -hı. Şu, bu sene e, herhalde hissettiğim şeylerde çoğu insan hem fikirdir. Ee, yani sokaklar bile mikro klimalara dönüşmüş durumda. Yani hmm. bizim hep derslerde konuştuğumuz hani hakim rüzgardan faydalanma, kuzey-güney aksındaki rüzgarlardan alma falan. Hani baktığınız zaman bir sokaktan bir sokağa geçtiğinizde bile 4-5 derece bu havadaki nemin kalıp kalmamasından dolayı farklar yaratılmaya başlıyor. Peki bu cam balkonu bitirir mi? <gülüyor> Bitirebilir ya da İstanbul'u gerçek bir yapı fiziği laboratuvarına da dönüştürebilir. <gülüyor> Volkan, olabilir. Bir de... Evet <gülüyor> aynen yani şu anda bu iklim bu şekilde devam edecekse yani bu geçici bir şey değilse bizim Hı -hı. bütün kenti baştan ele almamız gerekecek. Yani bu beton yapılarla bu sistemlerle iklimi rüzgarı güneş yönlerini şey yapmadan yapılan yapılaşmayla. Bir de şu da var. Sadece klima kaldı elimizde dayanmak <gülüyor> için yani. Bir de şu da var. Sende sosyal medya üstünden böyle minik bir tartışmanın içerisinde bunu bir ara konuşmuştuk. Yağan bir anda yağan çok yüklü miktardaki yağışın tabii ki belli hesaplara göre kurgulanmış olan altyapı sistemine yük getirmesi sonucunda tahliye edilememesi meselesi. Ve hiç olmadık yerlerde inanılmaz derecede biriken sular Karşılaşıldı bir Ve bu suların aslında şu anda en değerli evet. şey olması Hı -hı. fakat bunların barajlara gidememesi. Çünkü evet. yani istiklalde biriken su hani Hı -hı. İstanbul haritasını düşünelim nereye direne edilebilir en ekonomik şekilde? Hangi baraja? Valla. En yakın baraj yani kilometrelerce ötede. Şu anda olmuş olan olay denize Hı -hı. E, bir taşkın suyu olarak akıp gitmesi büyük ihtimalle zaten. Şimdi belki bazı ülkelerde yapılan bölgesel yağmur suyu depolama ...sarnıç hazne tarzı sistemlerin olması gerekecek gibi gözüküyor. Yani bizim komple kenti bir revize etmemiz gerekecek. Dinleyenleri hatırlatalım. revize etmekten çok bir yandan da bugüne kadar bunun hiç düşünülmemesinden de bugün bunlar tabii, başımıza gelen tabii. şeyler. Yani bir yandan şöyle düşününce bu sadece İstanbul'un problemi de değil. Yani Antalya'ya, Adana'ya da böyle yani zaten sıcak ve nemli olan şeydin? illerde de mesela buna dair bir iklimsel bir imar planı veya iklimsel bir yapı gelişme nasıl diyeyim Projeksiyon. ölçekteki hmm. projeksiyonu yok. Şunu 17 Ağustos'u hatırlayın. İşte ondan önce de deprem hmm. çok gerilerdeydi. Şimdi aman aman deprem işte kentsel dönüşümün aman aman baş mı? aktörü oldu. Öyle. <gülüyor> Öyle mi? Yani bir hayır, 20 sene sonra yani. da aman çok sıcak olacak ikinci bir kentsel dönüşüm. <gülüyor> evet. <gülüyor> 20 sene önce depreme karşı yaptıklarımız çok ısıtıyor. <gülüyor> olur olur yani. Hani sonuçta gördüğüm kadarıyla beton ekonomisi dışında bir şey kalmadı ülkede. O yüzden hmm. olur yani neme göre, işte hortuma göre farklı Mi, farklı. Mimarlıktan, şey. altyapıdan ve kentten bahsediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Tabii onu tekrardan hatırlatalım evet. dinleyenlere. Böyle bir iklimsel e, giriş yaptık ama e, gerçekten esaslı bir şekilde ciddiye almamız gereken bir şey. Biraz önce söylediğin şey, hani bu e, yağış ve nem odaklı daha doğrusu onun artmasıyla değişecek olan şehirsel mikroklimanın e, yaratacağı meseleler bir yana bir yandan da ülkenin tümüne bakıldığı zaman çeşitli yerlerde aşırı derecede kuraklıklar evet. vesaire de olacak. Yani onu da e, yani sadece kıyı bölgeleri ya da nemli bölgeler için değil yani bir de iç Anadolu'nun kendisinin koca bir çöle dönüşmesi pek çok mevcut olan cılız da olsa var olan su yataklarının tamamıyla ortadan kalkması gibi vesaire meseleler de var. E, bu da e, ilginç bir şekilde bizi belki mimarlığın en temel noktalarını yeniden düşünerek kentleri Yeniden düşünmeye itiyor galiba. Hizmet verme ve hizmeti etkin verme meselesi tekrar bence gündeme oturacak. Yani Hı -hı. bence altyapı tekrar düşünmeye başlanacak. Bu çok Hı -hı. iyi bir şey. Çünkü bahsettiğin soruların çözümlerinin bir bölümü bence altyapıda. Hı -hı. Halen daha hani enerji kaçağı olan, borularında kaçak olan ciddi miktarlarda altyapıya sahibiz. Ee, kaynaklarımızın çoğunu... Kontrolsüzce kullanıyoruz. Hani bir tasarruf kültürümüz yok. Ne kadar yapılmaya çalışılan hareketler de olsa cılız gözüküyor. Geri dönüşüm başladı ama şu anda çok şey noktada. Hı hı. Diğer ekolojik konulara zaten hani gelemiyoruz. Hani şu anda Türkiye'de hani ekolojik yapı, ekolojik yerleşim, ekolojik mahalle. Hani evet var e, çeşitli sertifika alan binalar ama bunlar hani böyle pazarlama projeleri. Yapmak, e, tek başlarına şey olamayacaklar. E, şey olabilir... Büyük etkileri olamayacak şeyler sadece emlak değerlerini %500'de on arttıran şeyler. Ama şey da... geldi yani biraz bir ne böyle mimarca bir bakış açısından bunların hepsi aslında bir yerde de tasarım problemi. Yani Hı -hı. Türkiye'de şu an tüm binaların izolasyon meselesi bir yerden sonra şurada kitleni mantolama yaparız geçer. Evet. Yani mantolamayı yaptığın şey de başka bir petrol kaynağından üretilen bir malzeme ile binanı ya binayı bir naylon poşetin içerisine koymak... farkı yok. zaten beton yani armeden onun... dolayı nefes almayan bina daha da nefes almamaya başlıyor. Yani hem yani... içerideki kullanıcının da böyle sağlığını gittikçe evet. bozuyorsun. Bir yandan da bunun Doğal havalandırmayı düşünmüyorsun vesaireyi düşünmüyorsun. Zaten standart gelen bir mimarlık hı hı. bir tasarım e, güdüsü içerisinde böyle olur, böyle olur deyip onların hepsini göz ardı edince de büyüğünde şehir ölçeğine de bu tip problemlerle karşı karşıya kalıyorsun. Bir de şöyle bir gerçek var biliyorsunuz. Belki açık radyonun çeşitli programlarında konuşulmuştur zaten. Mesela yakıtlara bir ara oldukça fazla bir şekilde yönelmek yönünden duyurular yapılıyordu vesaire. Sonunda anlaşıldı ki yakıtların kendileri... Sera gazlarından daha fazla bu amino asitlerle alakalı bir şeyin dışarıya salınmasını ve bunda küresel ısınmanın belli miktarda daha da hızlanmasına sebep oluyor. Yani böyle belli başlı çözümleri kısa vadeli sağlayabilmek için büyük ölçekteki bakış açısını kaybettiğin evet. zaman yarattığın şey bir faydadan daha öte bir zarara dönüşebiliyor. Ama tabii bu da bir yine o bakış açısının genişliğine sahip bir kısım. E, politikayla ancak herhalde düzenlenebilir. Sana mi? şöyle bir yerde bir ufak destek vereyim Cenk. E, 4-5 sene önce afet yönetmeliği ilgili bir revizyon olmuştu yine. Kerpiç yapılar yas Hı -hı. yasaklanıyor noktasına gelmişti. Hı -hı. Ben de o zamanlar mekânarda şey bir yazı yazmıştım. Özellikle İsviçre'de kullanılan ki İsviçre bize göre çok daha e, hani alp ikliminde olan Hı -hı. bir yer. Hani nem anlamında şey anlamında sıkıntıları olan bir yer. Hı -hı. E, orada ramdoor tekniğiyle Hı -hı. yani betonarme kalıpların içinde modern tekniklerle hatta gerekirse donatı yapılarak çekme kuvvetlerine de karşı dayanım arttırılarak inanılmaz güzel son derece çağdaş yapılar yapılıyor kerpiçten. Biz kerpiç'i bir kenara attık. Yelta'nın dediği mesela sağlıklı yapılar meselesinde kerpiç aslında önerilen bir tipoloji. Hani herkes kerpiç yapısına gelmiyorum. Hani onu da söyleyeyim. <gülüyor> Sen ama... bir, malzeme, bir malzemenin <gülüyor> nasıl yeniden mi? ele alınabileceğini önemsiyorsun. Evet evet evet. Yani Türkiye'de de bir ara Alker Al diye itinimi çalışması evet. vardı aynı dönemde. Aynen. O da bir yerlere varamadı. Yani çalışma olarak vardı Aynen. ama e, piyasa şartlarında uygulanabilir, kendini tekrar bir yere gelmedi. Bunun üstüne zaten bir de yasayla adeta kerpiç yapılar Aynen. Tukak'a ilan edildiği zaman e, tekrar biz yine tuğlaya döndük, Aynen. betona döndük. E, elimizde zaten ahşap şeyini yitirmiş durumdayız. E, komik bir şey yani ahşap teknolojini artık yurt dışından alıyoruz. Evet eee yani Finlandiya bize ah, ahşap tekniğini öğretiyor. Norveç öğretiyor. Hmm. <gülüyor> Amerika öğretiyor. Ee, bu, bu, bunları kaybedince tabii her şey bizde problem olmaya başlıyor. Aslında bugünkü sıcaklardan tut yağmura kadar aslında bunların hepsinin sebebinde bizim kendi alanımızla olan kurduğumuz şeyleri kaybetmemiz var. Evet. Bir insan aslında know-how'umuzu da kaybettik. Onu yaratma yöntemlerini de kaybettik. Şu anda çoğunlukla yaşadığımız problem Problemlerin aslında kendi yaşantımızın bir parçası olduğu ve doğrudan bizim tarafımızdan, doğrudan birebir birey olarak bizler tarafından değil ama yaşadığımız hayatın bir parçası olarak düşündüğümüzde her birimizi doğrudan sebeplendirdiğimiz şeyler olduğunu çoğu zaman unutuyoruz ve dışlaştırıyoruz bu problemleri. Bu da genel bir yeniden bir bakış açısında değişikliğe ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor. Dediğin meselelerden yani malzemelerin yeniden keşfedilip bazı sistemlerin yeniden... Belki hayatın içerisine katılmasından işte politik öngörülerle bu durumları yeniden kurgulamaya kadar farklı bir bakış açısını gerektiriyor galiba. Bir yandan da ben şunu düşünüyorum. Yani bu hani afet yönetmeliği vesaire diyoruz ya bunu böyle kanun ve hani kural düzenine nasıl sokabiliriz hmm. düşünürken aslında belki o barınma hakkı dediğimiz meseleyi insanların apartmanların içerisinde sağlıklı yaşam hakkı diye bir dönüştürmek. Belki o yeni bir kırılma yaratır ya hmm. her zamanki yani küçükten başlık büyüye gitmenin. Hmm. Daha verimli olacağını düşünüyorum. E, anayasanın Çünkü... zaten değişeceği bu zamanlarda belki de e, doğru bir yaklaşım önce oradan başlamak olabilir ilk adımdan. Katılıyorum sana. Yani bir de şu da var yani hep şehirden kentten yani yüksek yoğunluklu yapılaşmış çevreden bahsediyoruz. Ama tamam işte 2050 yılında dünya nüfusunu %75 kentlerde yaşayacak vesaire öngörüleri var Hı -hı. bir yandan ama bugününde de Türkiye'sine baktığımız zaman aslında gelişmekte olan daha gevşek yoğunluklu Hatta apartmanlaşma gibi bir problemi dahi daha olmayan pek çok yer var ve onlarla ilgili yapılabilecek olan da çok şey var. Yani büyük kentlerin kendilerini küçük ve gelişmekte olan yerlere örnek olarak gösterip onların o kentlerin problemlerini sahiplenmesine sebep olmaktansa küçük yerlere özgün çözümlerin üstüne belki odaklamak daha iyi olabilir diyeyim. Siz düşüncelere daldınız <gülüyor> şöyle bir müzik arası verelim mi diyeceğim. Seyyan Hanım'dan Mazi Kalbimde Yaradır parçasını dinleyelim. Tamam. Ee, o hortumsuz günleri bir hatırlayalım. <gülüyor> Tekrar merhaba. E, hortumlardan e, güzel bir müziğe. <gülüyor> hala <gülüyor> Or oradaysanız sevildiğini dinleyenler. E, e, hala daha kaldıysanız. ikinci bölümde bambaşka bir konuya geçeceğiz. O da kolektif çalışmalar. Mimarlık içinde ne durumdalar Türkiye'de, ne kadar etkinler, başlarına neler gelebilir, olası tehditleri, olası avantajları. Şöyle bir şey diyelim mi? Normalde mimarlık pratiği e, bir... ...yöneten mimar yani ofis sahibi... ...ya da tasarımcı evet. bir mimar... E, ...tarafından çekilen... ...onun isminin markalaştığı ya da... ...di mimarın olduğu. Evet, e, onun çevresinde örgütlenen bir meslek pratiği... ...çoğu zaman bu yani tasarım ofislerinden bahsediyoruz... ...ya da araştırma yapan ofislerden bahsediyoruz... E, Şimdi ise ortalıkta yeni bir şeyler var değil mi? Yani Daha önce aslında vardı böyle şeyler de şimdi oluşan olan durumlardan bahsedeceğiz galiba deyip ben. <gülüyor> evet, evet yani şöyle aslında buna da nereden geldik aslında onu da bir anlatmamız gerekiyor. Hı hı. Salı günü Cenk'le beraber iki farklı kimliği de temsilen e, bir toplantıya katıldık. Hı hı. Toplantıda aslında mimarlığın yeni pratikleri konuşuldu yani bir masa ...başında bir toplantıydı. İşte ben sunum yaptım. Sonra benden sonra Yüksel Bey, Yüksel Hocamız... Hı hı, ...Yüksel Demir... De hı hı. E, ...söz aldı. O bir güzel sunum yaptı. Bize de yol açan. Sonra Cenk... ...herkes için mimarlık deneyimi ve... ...Altılköy Okulları Sisteminden bahsetti. Hı hı. Sonrasında da toparlayıcı olarak da biraz... ...Nevzat Sayın kendi iş deneyiminde... ...bu kolektifliği nasıl kullandığını... ...avantajlarını, dezavantajlarını... ...toparlayıcı şekilde anlattı. Dört saat süren, benim için çok verimli bir... Öyle. Toplantıydı çünkü biz de şu anda kendi iş pratiğimizi o noktaya taşıdık yani biliyorsunuz bizim bir ortaklığımız vardı klasik anlamıyla bir ortaklıktı hani senin bahsettiğin evet. iki mimarın bir araya gelmesi birileri çalışacaksa da bunların içinde bir başka pozisyonda çalıştı ya da çalışabileceği bir şeydi ama biz daha sonrasında bunun bazı dezavantajlarından dolayı kendimizi başka türlü bir network'ün içine attık ortamla beraber. Nedir o? Lot dediğimiz bir sistem yaklaşık 11 mimarın kurduğu, ilk 11 kadrosu olan <gülüyor> Kadıköy'de, Cafer A'da merkezi olan bir sistem. Çok detaylara girmeyeceğim. Onu başka bir programda belki bu çalışma sistemini anlatırız. Hı -hı. Bahsetmek istediğim şey şu. Daha işitlikçi işi alanın, işi getirenin ama söz sahibi olduğu, biraz daha ağırlık merkezinde olduğu, şeffaflığın önemli olduğu, paylaşımın önemli olduğu bir sistem. Burada Çalışan yok. Herkes projeye ortak. Hı hı. Bu sadece ekonomiksel bir ortaklık değil. Bu sürece de bağlı bir ortaklık. Bu müellifliğe de bağlı bir ortaklık. Bu içine belli zamanlarda da girilebilen sonra çıkılabilen bir ortaklık. Yani bazen illa bu ortak olmak anlamına da gelmiyor. Kendisini yardımcı noktasında görmek ya da çalışmak isteyen birisi de yardımcı olarak da çalışabiliyor. Bunlar tamamen hani o andaki duruma bağlı olan bir şey. Biz şunu gördük. Şöyle bir avantajı var bunun. Türkiye'deki e, piyasa şartlarında bu düzensizlik ama bir yandan da devam eden iş yoğunluğu e, özellikle genç ekiplerin e, dirayetli ve sürekli ekipler kurmasını engelliyor. E, i̇şin özeti şu bazı günler bir sürü iş Hı -hı. alma şansınız oluyor. Bunları bazen alıyorsunuz da. Fakat bir ay sonra bu işleri almak için kurduğunuz ekiplere verebileceğiniz iş kalmıyor çünkü o işi tamamlamış oluyorsunuz. Hı -hı. Bu zaten bir süredir, yaklaşık 4-5 senedir iş hayatında böyle freelance ile e ekiplere takılma arasında gezen bir kitlenin oluşmasına sebep olmuştu. Bunlar son derece tekli mimarlardı. İsteseler Türkiye'deki her ofiste çalışabilecek kapasitede, beceride ve deneyimde insanlardı. Ama bu sebeplerden dolayı hem daha fazla iş deneyimi elde ediyorlar, hem daha fazla insanla temas ediyorlar. Hem de biliyorsunuz bazen ofislerin bir kapatıcı iş hayatında ve sosyal Hı -hı. hayatta etkisi oluyor. Ee, ondan kurtulmak için bunu deniyorlardı. Zamanla bu bizim gibi ekiplerin de oluştu ama biz yalnız değiliz. Başka ekipler de bunu deniyor. Ee, hadi artık bunların başka türlü bir formata geçirelim. Hani biz bir yerlere takılmak yerine, eklemlenmek yerine biz bir node ya da bir sabit nokta Hı -hı. oluşturalım. Ve bir hub ya da network kuralım bunlar üstünden. Hı -hı. Dedikleri bir, bir sisteme dönüştü. Ve şimdi gördüğüm kadarıyla ya kendi açımızdan baktığımda bu sistem şu ana kadar işliyor. Hı. Eksileri de var, sıkıntılarımız da var. Ee, ama en azından iş alıp yapabiliyoruz. Hı hı. Ee, i̇ş teslimimizde, iş yapma kalitemizde, tasarım şeyimizde bir e, negatiflik yaratmadı. Aksine pozitif etkileri oldu. Durum bundan ibaret. Bu anlattığın şey aslında şöyle bir şey. Paylaşılan ofisler meselesi ortaya hı hı. çıktı. Pek çok insan artık sabit bir ofise ihtiyaç duymadığı için evet. e, bazı zamanlarda kiralayabilecektir bir masanın peşinden Şehir içerisinde özellikle İstanbul'da ama bunun başka şehirlerde de oluşmuş olan örneklerini biliyorum ben. Bir ortak mekanda belli saatlerde oturup beraber çalışabildikleri o ortamda yine bulunan insanlarla evet. ilişkiler kurup iş ortaklıkları ya da iş paslaşmaları yapabildikleri bir meslek pratiğine doğru dönüşmüştü güncel, aktif bir kısım. Meslek disiplinleri için e, iş yapma yani daha doğrusu iş hayatı buna doğru biraz evrilmişti. bu Bunun mimarlık içerisinde olmuş olan bir versiyonu gibi. Evet. Bahsettiğin şeyi özetlemek gerekirse yani sizin özelinizde 11 kişi var. Hı. Bu 11 kişi bir mekanı paylaşıyor. Evet. O mekan içerisinde 11 kişiden biri ikisi üçü bir iş getiriyor belki ya da bir araştırma Hı. fikri getiriyor. Aynen. Ya da 11 kişi kendileri içinde, Kendilerini geliştirebilmek için de bir fikir ortaya atıyorlar. Ve bunun evet. çevresinde 11 kişinin tamamı, ikisi, üçü, beşi belli bir süre içerisinde sonlandırmak üzere o işi bir ortaklık kuruyor. Evet. Ve iş gücü, deneyim ve gelir paylaşımında bulunuyorlar. Bu hı hı. da mevcut sistemin içerisinde bir alternatif yaratıyor. Çünkü işte mimarlık meslek pratiğinde biraz önce senin de dediğin gibi şikayette bulunan işte... Emeğin sömürülmesine kadar giden ve hayatın sömürülmesine hı hı. kadar giden Aynen. durumların dışında bir mimarın mesleğini devam ettirebilmesi için bir alternatif ortam yaratıyormuş gibi görünüyor. Bizim ekip evet. zaten çok genç hı hı. Ee, çok kısa bir şey yapacağım yani. tak kusura tamam, bakma oraya ben... girdim. Tam dediğin meseleler zaten biraz bu kendi e, işlerini kurmada onları hızlandırdı. Hı hı. O da bu çalışan mantığından hoşlanmamışlar. Hı hı hı. Yani biz Batu, ben ve Levent en Hı -hı. yaşlılarız. Hani Hı -hı. artı 30'da olan bir tek biz Hı -hı. varız. Hı -hı. Onun dışında hep 25 ile 28 yaş Hı -hı. ortalamasında bir ekibiz. Ya ben biraz şöyle düşünüyorum. Şimdi ben de o ekiplerden biriyim aslında şey gibi. Yani tek başına çalışan birileriyle evet, ofis evet. paylaşan ya da birinin ofisine gidip çöken. Hı -hı. <gülüyor> Bu aralar Kerem'in ofisine çökmüş durumdayım. <gülüyor> i̇şte ama bir yandan da bunu biraz böyle düşününce hani o bahsettiğimiz tek mimar durumu hani o hani... Nasıl diyeyim bu işin paylaşılmıyormuş gibi gözüken durumu yani her zaman bir yanılsamaydı. Mimarlığın zaten kolaboratif Tabii. bir iş olduğunun evet, farkındaydık. Evet, evet. Bugün işte bunun farkına varıp bunu görünür halde mimarlığı yapmak bu mimarlığı iş olarak yapmanın dışında mimarlık pratiğine ne katıyor? Yani o bence bu kritik bir soru. Çünkü bu seferde şöyle bir şey var hani 11 kişi 20 kişi 30 Hı -hı. kişi uzlaşarak bir iş yaptığı zaman da o işin böyle radikal olma... ...veya farklı bir şey olma e, olasılığı aslında düşüyor. Yani şu açıdan düşüyor. Sonuç ürünü veya üretilen mimarlığın farklı bir şey olma şeyi düşüyor. Ama mi mimarlık işi farklılaşıyor tabii. Yani şey, şey, orada biz orada, orada argeyi farklı... mesela Hı. koyuyoruz işin içine. Yani bizim mesela çıkış noktalarımızdan birisi... ...o gün sunumda da bahsettim. Hatta biraz tartışma oldu. Hani bunların argesi olur mu olmaz mı diye. Biz bunun içine bir yandan da bazı konuları araştırıyoruz. Yani çünkü o söylemi üretmek hakikaten dediğin gibi zor bir şey... Ama e, bence sayı çok önemli değil. Yani bir kişi de radikal bir şey söyleyebilir. Gerektiğinde yüz kişi de bir araya gelip radikal bir şey söyleyebilir. Yani uzlaşı e, illa orta noktalarda ya da vasatlı birleşmek ben, ben üstünde olmamalı. Ben biraz şöyle bir analoji kurabilirim. Yani bu çember dediğimiz şeyin hani sonsuz Hı -hı. tane kenardan oluşur ya ama üçgen de Hı -hı. aslında onun bir şeyidir. Hani üçgenin, yani üçgenin ne kadar dik şeyleri varsa o çoğaldıkça daha çok yumuşamaya başlıyor hani ama bir şey. şöyle bir şey var Yelta bu network'ler de çok şeyin network'ler değil yani kendi açımdan konuşabiliyorum. Hani herkesin katılabileceği ya da şey içinde olabileceği network'ler değil. Yani biz birbirimizi tanımadan önce ya da tanıma aşamasında birbirimize projelerimizi anlattık. Zaten bazılarımız yarışmalardan birbirimizi biliyorduk yani hani şunu da dedik "Aa ben senin şeyde ödül aldığın projeyi çok beğeniyordum." ya da tam tersi "Ya o ödül iyi ama bak ben hep şöyle problemler görüyordum." ya da işte gördüğüm tanıdığım bir projesi varsa şey yapıyordum. Yani e, bu zaten herkese olabilecek bir şey değil. Bu bu kadar net parçaların e, USB tadında girip çıkabileceği Hı -hı. bir şey de değil. Tasarımda halen daha kişisel farklar bence çok önemli. Ha, ben işte tam o noktadayım aslında. Onu Aha. diyecektim tam. Yani o tasarımda kişisel farkları nasıl sivrileştiği veya hani o networkten nasıl şey olduğu, Yani bu, bu tip oluşumlarda bence en kritik olay o. Aynen. Çünkü... Aynen. Biz onun farkındayız. O çok ciddi bir tehdit ve bunu, bununla zaten mücadelemiz de bizim burada. Hani hep şey konuştuğumuz ondan sonra hani bir yerden sonra şey rahatlı çünkü o bir rahat bir alan hani biz zaten böyle çok güzel işler yapıyoruz ve gerçekten üretilen işin kalitesi şey o orada hiçbir problem olacağını düşünmüyorum yani o sonuçta belli bir kalitede belli bir birikim olan insanlar bir araya geldiği zaman iyi bir şey çıkacağı aşker ama onun işte ne kadar olağan veya ne kadar yeni ne kadar farklı olduğu hep o soru işareti ve onun farkında olup bu tür Networklerin oluşması daha önemliymiş gibi geliyor bana. Burada şey evet. denebilir bence. Yani bu ekiplerin radikal bir söylem e, üretme önceliği olmayabilir aslında. Yani evet, o odaklı o, o. da olmayabilirler Hı -hı. çünkü. Biz de var ama. Yani de Batu ve bende de var. Hayır, de tabii, benim sorduğum tabii, tabii. tek şey mimarlık prenti diyeince de. çünkü mimarlık Hı -hı. yapmanın biçiminden çok yaptığım mimarlığın ne olduğunu tamam, doğru. konuştuğumuz için evet. onu o yüzden. Ama Hı -hı. şunu demeye Aha. getiriyorum yani bu mimarlık meselesini hep ben onu. Sürekli ortaya masaya atmak zorunda hissediyorum kendimi. Yani bu politik ekonomik aslında odaklı olan bir mesele ve biz bu iş alıp verme döngüleri vesaire ve işte yerel yönetimle, müşteriyle, tasarımcının vesairenin ilişkisi yapılı çevreyi ve mimarlık pratiğini çoğunlukla biçimlendiriyor. O durumda da kendi alışıla gelmiş olan süreçlerin dışında farklı süreçler, radikal olmasına gerek yok, farklı süreçler kurgulayabilecek olan... E, grupların rekabet gücünü o piyasa koşullarını arttırabilmesi için böyle alternatif ortaklıklar ve paylaşımların olması ve deneyim paylaşımların olması öncelikli olarak iyi. Sonrası kendi içlerinde. Onlar belki radikal söylemlerin peşinden koşabilirler. Evet. E, bu tartışma tabii uzayabilir. Ben şöyle <gülüyor> ikinizin de <bir gülüyor> söyleyecekleri olduğunu biliyorum ama. Şöyle toparlayalım aslında. <gülüyor> Top, o o tamam, zaman so, son cümle şeyinde şunu diyelim. Herkes yani bunu, bunu, bunu i̇şte, Evet Herkes şahin kesildi. E, ya Bu konuyla ilgili Pek çok ekibinde çalıştığını biliyoruz. Buradan bir açık hmm, çağrı güzel. yapalım. Evet. E, gelsinler, evet. konuşalım, tartışalım. Çünkü gözüken o ki artılarıyla ile eksileriyle bu Hı -hı. bir model olarak yürüyecek gibi geliyor. Evet. Çünkü zaten Yalıtan yani, dediği şey çok önemli bir şey. Zaten mimarlığın doğasında bu vardı. Hı -hı. Sadece şimdi açığa çıktı ve bu açığa çıkan şey ile tekrar bizim bir yüzleşmemiz ve kendimizi ona göre pozisyonumuzu ve tasarımımızı revize etmemiz. Düşüncemizi revize etmemiz daha Hı -hı. doğrusu gerekebilir. O zaman her birimizin bireysel Twitter hesaplarından <gülüyor> artı e, acikmimarlik.blogspot.com adresindeki bizim e, gmail hesaplı e-posta adresimize. Evet, bize evet. bir şekilde ulaşın. Evet. <gülüyor> yani gerisi olur. önemli değil. <gülüyor> evet. ve Bunu tartışmaya devam edelim. E, i̇kinize de teşekkür ediyorum. Ben e, hep beraber İstanbul'dayken bir gündem konuşmuş olduk. <gülüyor> evet. Abi. Hortumdan kolaboratif çalışmaya kadar <gülüyor> geniş öyle. bir yelpazede Çok sağ olun bizi dinlediğiniz için. Herkese iyi günler. İyi günler. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalıyız. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkın.